Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar, günaydın herkese. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşam Destekleme Derneği adına ben Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugün konuğum Elif Köklü. Hoş geldiniz Hoş stüdyomuza, stüdyo konuğum kendisi. Ee, Kuzey Ormanları Savunmasından Elif Köklü ile birlikte bugün e, hepimizin yakından takip ettiği, şu anda gündemimizde çok büyük bir yer e, işgal eden Belgrad Ormanı ve Belgrad Ormanı'dan geçmesi planlanacak olan e, Dekovil Hattı projesinden bahsedeceğiz. Evet. E, nasıl büyük bir ekolojik yıkım? ...ın söz konusu olduğunu, şu anda Kuzey Ormanları Savunması olarak neler yapıldığı ile ilgili süreci yakından takip etmeyi çalışacağız. Öncelikle bir sizi tanıyalım Elif Hanım. Evet. Sonradan konumuza giriş yapacağız. Merhabalar, Elif Köklü ben. Kuzey Ormanları Savunması'ndan. Son iki yıldır Kuzey Ormanları savunması için de aktif olarak destek vermeye çalışıyorum arkadaşlarıma. Hı hı. Bu Belgrad Ormanı ve Dekovil Hattı ile ilgili de son bir yıldır neredeyse çalışmalar yapıyoruz birlikte. Konuyu gündeme taşıdık ki İstanbul halkı Belgrad Ormanı ve Belgrad Ormanı'nın tehditleri hakkında süreç hakkında bilgi sahibi olsun. Hı hı. Ve hani bir... Hareketlilik ve eylemlilik içindeyiz. Bize olabildiğince destek olsunlar diye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, Belgrad Ormanı hakkında hem bilgi topluyoruz hem de Kobil hattı için eylem planları içinde. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz Yani aslında çok uzun süredir devam eden bir e, konu bu Ama işte e, gündem dediğimiz şeyde Basın dediğimiz şeyde yeni aslında e, haberimiz oluyor Yani süreç ne zaman başladı? Aslında 2014'te e, bu e, projenin e, Proje hazırlamak için bir ihale açılmış O ihaleyi de bir şirket almış O projeyi aslında biz henüz elde edemedik ama çalışmalarımız sonucunda sanıyorum hı hı. elde edeceğiz. Biz hani Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlarımızın bilgisiyle hı hı. ve konunun uzmanları ile konuşarak hı hı. proje hakkında bilgi sahibi olduk. İhale tarihlerini öğrendik evet. ve konuya dahil olduk. Şu an tam olarak içindesiniz. Şu an tam olarak içindeyiz. Evet. Evet. Ee, projeye devam etmeden önce Kuzey Ormanları savunmasından da bir parça söz Hı -hı. edelim. Ee, mutlaka birçok insan duymuştur tabii ki. Evet. Çok çok son dönemlerde Hı -hı. çok önemli bir yeri var hayatımızda gerçekten. Hı -hı. Ee, ama yine de bir projeye başlamadan önce genel olarak Kuzey Ormanları tabii. savunması nedir Hı -hı. bir parça. Gezi direnişinden sonra aslında bir araya gelen arkadaşlardan oluşuyor bu oluşum. E, forumlarda işte e, e, tanışıldı. Hı hı. Forumlar sonrasında bir araya gelindi. E, yatay örgütlenen bir e, oluşum e, bizimkisi. E, bir başkanımız yok. E, yerarşik bir, düzen yerarşik yok. bir düzenimiz hı hı. yok. Aslında bizi temel olarak bir araya getiren e, esas şey de bu olsa gerek. Evet. Kararlarımızı nasıl aldığımızı bazen soruyorlar. Hani bir direkt başkan olmadan nasıl karar alıp bu kadar hareketlilik içinde oluyorsunuz? Ama konu iş üzerinde olunca ve iş işi planlarken, iş bölümü yaparken hı hı. gayet hani demokratik bir çalışma sistemimiz var. Hı hı. Birbirimize güven esas olarak, güven temelli yürütüyoruz işlerimizi. E, kaç kişisiniz şu anda temel? E... Olarak. Bir grubumuz var aslında 90 kişiye yakın hı hı. kişi var o grupta ama aktif olarak da 30-40 kişi çalışıyoruz. Ve birçok meslekten çok fazla, çok çeşitlilik çok, var değil mi? Çok çeşitlilik var evet. Ne kadar değerli bir şey bu da hı hı. fikirlerin kaynaşması açısından. Peki bu projeye dönersek eğer hı hı. bu proje nedir şu anda? Hani Dekovil projesi nedir? Belgrad Ormanı'na ne ilgisi var? Hı hı. Bundan 100 yıl önce tam olarak hı hı. ağaçlıda çıkan kömürleri silah tarağı'ya, şimdiki Santral İstanbul'un olduğu bölgeye hı hı. taşıyan bir hatta 2-3 yıl işlevini yerine getiren bir tren yolu hattı diyeyim. Hı hı. Trenden biraz daha küçük. O... Fazlasıyla yavaş Hı -hı. ama hani bir şeyleri, virajları ve yokuşları e, rahatlıkla, rahatlıkla alabilen bir sistem. Hı -hı. E, o sistem 2-3 yıl çalıştıktan sonra e, kaldırılmış. E, 1940'larda tekrar acaba e, yapsak mı? Hani şehrin enerji ısınması ve enerjisi için Hı -hı. tekrar yapsak mı diye düşünmüşler. Maliyetli gelmiş, vazgeçilmiş. E, şu an atıl bir şekilde... E, İzi de kaybolmuş ormanın içinde. Raylarda sökülmüş zaten. Hı hı. Ee, öyle bir şey yok aslında. Hani adı var kendi yok şeklinde. Kalıntılarını Kılınt aslamak çok da mümkün Kılıntı değil yani. yani. Aa, işte biri peki. gösterirse işte hı. buradaki izler var deyince hı hı. görüyorsunuz ama orman kaplamış. Yani hı hı. Doğa kendini yenilemiş orada. Hı hı. Hı hı. Belgrad Ormanı'ndan e, şu anki projede projenin içinde ne var peki? Yani Belgrad Ormanı ile nasıl bir ilişkisi var bu hattın? Dekovil hattını ben biraz kısaca anlatayım. Aslında Hı -hı. E, açık rahatlıkta e, birkaç kere konu edildi. Tabii tabii, kesinlikle. Evet. E, şimdi Birinci Dünya Savaşı yıllarında ağaçlı çift alan silah tarağı hattında, şimdiki Central İstanbul'un bulunduğu noktaya kadar birkaç yıl kömür nakil hattı olarak çalışmış. Daha sonra vazgeçilmiş, raylar sökülmüş, üzerine orman kaplamış, 62 kilometrelik bir hat. 60-80 cm arasında bir genişliğe sahip. Yalnız projede yanında bir bisiklet yolu ve diğer tarafında bir yürüyüş yolu planlanıyor. planlanıyor. Hı hı. Ee, teknik şartnamesinde dekovil tramvay hattı olarak geçiyor. Ama Zehrim Bayraktar hocamızın görüşüne göre aslında bu bir hafif raylı sistem. Evet. Birinci, proje 3 aşamada yapılacak bizim bilgimize göre. Birinci aşama silahtara cendere hattı üzerinde. Bu ihalesi 1 Şubat'ta yapılan e, bölümü bu. Hı hı. İkinci aşaması cendere kurt kemeri arasındaki piknik alanı. Üçüncü aşaması da kurt kemeri piknik yeri ötesindeki Eyüp Belediyesi sınırları içinde kalan ağaçlı, çift alan, Yovankoru koru ve orta dere bölümü ki bu bizi ilgilendiren bölüm. Üçüncü aşamanın ne zaman gerçekleşti? ŞG e, henüz belli değil. Hı hı. E, tahminlere göre e, bekletilmesinin birçok nedeni var. E, bazı birilerin yani bir görüşe göre Kemarburgaz Karabayır, İsmail Hakkı Paşa çift alan arasındaki bölgenin yeni şehir e, ve yeni sakinlere parsellenecek olması. Hı. Bu yüzden oraya dokunulmuyor. 3. köprü ve 3. havalimanı inşaatlarının sürdüğü bu bölgeye e, ye, şu an dokunulmuyor. Dokunum. Evet. E, Kemerburgaz'dan ikiye ayrılacak hattın bir diğer kanıda 62 kilometrelik tren yolunun ormanlık araziye denk gelen kısmı. Bu kısım yaklaşık 6,5 kilometre. Orman içinde bu alanın 3,5-4 kilometresinde e, araç yolu var. Hı hı. E, bizim ilgilendiğimiz alanda e, rayların ormanın en hassas bölümüne giren 2,5 kilometresine hançer gibi giren e, bölümü hı hı, aslında. Hı hı, hı hı. Burada yoğun olarak kayın ormanları var ve hat dere boyunca ilerliyor. Yaban hayatı, flora, fauna, ekosistemi, biyoçeşitliliği biyo de bu projeyle birlikte aslında son bulacak ve son darbeyi alacak diye düşünüyoruz. Yani İstanbul'un tek... Şu anda e, nefes alan ormanı diyebiliriz aslında Belgrat Ormanı için değil mi? Evet. Yani çok e, evet büyük aslında. bir metropolün hı hı. E, tek bir alan gerçekten Aynen. ve iki buçuk kilometrelik bir alanda hafif alınacak. Yani hiçbir mesafe zaten hafife alınacak gibi değil ama evet. çok önemli bir tahribattan söz ediyorum aslında. Çok önemli aslında. bir tahribattan söz ediyorum. Ben size böyle 1800'lerde yazılmış bir şey okumak istiyorum. Tabii lütfen. <gülüyor> ''İstanbul'da her yerde insanın başının üstünde dört bir tarafında kuşlar vardır. Şehre köy neşesi dağıtan ve ruhumuzdaki tabiat duygusunu durmadan yenileyerek içinizi serinleten cıvıl cıvıl sürüler size şöyle bir dokunur geçer.'' Ee, bunu 1980'lerde yazmışlar. ''İstanbul gerçekten dünyadaki önemli kuş göç yollarının birinin üstünde ya da altında <gülüyor> yer alıyor.'' Ee, e, florası ve faunası hani, e, bizim Kuzey Boğaziçi dediğimiz hı hı. bir bölgede yer alıyor Belgrat Ormanı. E, Ünal Akkamik hocamızın dediği gibi bu bitkilerin arasında hani tür tehlike altında olan ve yalnızca kendi habitatında yetişen İstanbul Zambağı yer alıyor. İstanbul'da Karadeniz kıyısı boyunca yer alan bir kumul vejetasyonu da var aslında. Hani Belgrad Ormanı'nın ağaçlı ve çift alan tarafları da var. Hı -hı. O kumul vejetasyonu da aslında e, tamamen neredeyse yok oldu. Hani içinde 30 nadir bitki türü bulunuyormuş onun da şu an ne nadir. olduğunu bilmiyorum. Evet. Belgrad Ormanı'da da yaklaşık 400 bitki, 169 kuş, 59 kelebek ve yüzlerce mantar türü. Hayvan, amfibik, sürüngeni ev sahibi, ev sahipliği yapıyor Belgrad Ormanı. <gülüyor> <gülüyor> ee, hani e, Alper Çolak'a göre de Belgrad Ormanı profesör <gülüyor> Alper Çolak <gülüyor> hocamıza göre de Belgrad Ormanı mucizevi biyoçeşitliliğiyle çeşitliliğiyle UNESCO mirası olma yönünde aday. Aslında onlar da bunun için çalışmalar yapıyorlar hı hı hı. E Şimdi bu tren yolu hattının nasıl bir bölgeden geçeceği Ve neleri ortadan kaldıracağı, yok edeceği, katledeceği çok açıkça görünüyor aslında bu haritada Evet yani hı. aslında bir yandan şeyi soracağım bir de Bu öngörülen tahribatın hı hı. muhtemelen çok daha fazlası gerçekleşir zaten değil mi yapıldığı takdirde aslında Evet. Yani öngörü bu şu an öngörülen tahmini şey, tahmini şey, yani. tahmini şey aslında şu orman ekosistemi yok olacak, küçük küçük parça parça işte tabiat parkı, hmm. şehir parkı gibi yeşil alanlar yaratılır. Hı hı. Ee, Sonu öyle olur. Ekosistem ya da hani bu nadir türler artık ortadan kalkar. Kaldı ki e, çok küçük bir bölümü kaldı ormanların e, yani Belgrad Ormanı'nın yaşatılacağı, e, yaşayacağı ve e, hani insan ayağının değmediği tek bir nokta bile yok aslında. Şu an neredeyse. öyle gerçekten evet. Evet. Özellikle hafta sonları Evet. diyebiliriz. Hı hı. Tabii şeye de geçeceğiz bir yandan. E, projenin gerekçesini soracağım size. E... Belgrad Ormanı tarihi boyunca korunmuş aslında hani nostaljik bir hat e, tren yolu hattı yapmak istiyorlar ama hani hı hı. nostalji kısmı çok e, cici duruyor hani nostalji yaşamak istiyorsak biz Belgrad Ormanı'nı geri kazanmaya çalışalım doğa kendini zaten yenileyecektir. Evet, evet mutlaka. E, e, Cumhuriyette muhafaza ormanı olmuş. 1950'den sonra muhafazası güçlendirilmiş. Buna rağmen hani 1800'lerde 12.000 hektarlık alandan günümüzde sadece 5.000 hektar kalmış. Bu 5.000 hektarlık bölümünde 2012'de muhafaza orman statüsünden çıkarılan 3.000 hektarlık bir alanı var. Hı hı. E, bu bentlerin olun, olduğu yer Tabiat Parkı haline getirildi. E, o dönemde... E, takım eylemlilikler yapılmış Çekül tarafından. Hı hı. E, 2000 hektar kalmış bir ormandan söz ediyoruz. Bir orman ekosisteminden ve Dekovilat'ta bu 2000 hektarlık ormana göz dikmiş durumda evet, şu an. Evet. evet. evet. Tam olarak e, hançer gibi gerçekten o evet. deyim çok doğru bir deyim. E, ne yazık ki. Peki e, nedir bunun gerekçesi? Yani bu ne işimize yarayacak bu hat? Baya böyle şey düz soruyorum yani. Evet. E, hakikaten ne işimize yarayacak? Evet. Şöyle aslında verilen tüm demeçlerden böyle toplandığı süzlen bilgilerden Aynen, şu çıkıyor. Hı hı. Şu Cumhurbaşkanı Erdoğan 41.749 nüfuslu toplam 21 köyün içinde bulunduğu 33 500 hektarlık Kuzey İstanbul Yeni Şehir Projesi'ni ilan edeli tam olarak 5 yıl geçti. Bu şehir projesinin merkezi de ağaçlı. Evet. Bu beş yıl içinde hem Fatih Hormanı, Cendere cenderederesi ve Belgrad Hormona doğru e, yükselen e, mega projeler gündeme geldi. E, i̇şte Volkswagen Arana yerleşkesinden başlayarak üçüncü havalimanı, Hı -hı. üçüncü köprü, e, Ayaza'daki yeni mezarlık, işte e, adım adım, adım adım ilerliyor Hı -hı. ve Hı -hı. hani Kızılay İstanbul'da e, bir. E, Yeni şehir kurulması planlanıyor. Bu hı hı. da Yenişşehir'in bir ulaşım projesi olarak düşünüyoruz biz de Kobil hattını. Hı hı. Bir nostaljik ya da turistik hatt değil. Toplu taşıma sistemi olarak düşünüldüğünü Yani çok aslında açık bir şekilde öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Nostaljik şeyden kasıt nedir? Nostaljik? Nostaljik turistik, bir alan. turistik. E, çünkü 100 yıl önce vardı bakın tekrar yapıyoruz. E, bu <gülüyor> <Bir çok gülüyor> başka şey. ne olabilir ama evet. hani o zaman kömür taşınıyordu şimdi insan taşınacak. Hı hı. İşte o sistem kömür taşıyordu ama şimdi o aynı sistemle insan nasıl taşınacak? E, bunlar hep soru işaretlerimiz. Hı hı. E, bu soru işaretlerimiz de aslında e, şöyle bebe Meclisi üyesi Tarık Balyalı... E, Dekobül hattı için büyük şehire bir soru önergesi yönlendirdi bizim basın açıklamamızdan sonra. Hı hı. Aynı şekilde CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de Başbakan Bin Ali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru, soru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Hı hı. Ee, sorularımız var. Aynı soruları Change.org'da da bir kampanya başlattık. Evet onu da duyuralım. Hı hı. Evet Change.org'daki Challenge.org'da başlattığımız kampanya 20 Ocak'ta bugüne kadar 31 bin imzaya ulaştı. Ne Geçen güzel. hafta şeydi ilk 10 içindeydi kampanyalar içinde hı hı, hı. Belgrad Ormanı'na aslında yoğun ilgi var. Ne iyi ki ne güzel Evet ki. iyi ki var. Hı hı. Çünkü orada koşan, orada piknik yapan, orada nefes alan... Halk var, İstanbul Kesinlikle halkı var. Yani. İstanbul halkı eğer e, bu soruna sahip çıkmazsa hı hı. O Belgrad Ormanı gidiyor. Evet ve evet. çok acil bir e, çok acil. durum gerçekten. Evet. Peki şu anda yasal süreç nasıl işliyor Elif Hanım? Ne durumdayız diye sorayım. E, 17 Haziran'da İBB Meclisi'nde Haliç-Kemerburgaz sahili de Kovil raylı sistem hattı olarak hı hı. E, proje e, onaylandı. Projenin su yollarıyla olan ilişkisini gösterildiği vaziyet planının gönderilmesi, işte Orman Bölge Müdürlüğü'nün görüşünün alınması, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Komisyon raporu, DSI kurum görüşü hiçbir şekilde belirtilmemiş olmasına rağmen AKP ve CHP oylarıyla. E, proje e, onaylandı. Onaylanmış evet, oldu. Ne zaman demiştiniz? Haziran. Olduğunu, Haziran 17. Haziran 10. Evet. Hı -hı. Biz Haziran 17'de İBB önündeydik. Yine basın açıklaması yaptık. Hı -hı. Yalnız onaylanan e, proje askıya çıkmadı. Askıya çıkmadığı için de e, bizim e, dava açma e, şeyimiz sürecimiz başlayamadı henüz. Yani İstanbul'daki bütün e, neredeyse bütün e, projeler gibi Mart projesi de aynı şekilde Hı -hı. bir türlü askıya çıkmadığı için Hı -hı. dava açma hakkımız olmadı. Aynı şekilde yürütülüyor aslında. Aslında şu anda o beklenen şey bu. Evet. Ee, yani hı hı. Ee, hani Umuyoruz ki bunu konuyla ilgili zaten birçok e, çalışma yapılıyor. Çalışma yapılmaya da devam eder. Hı hı. Bu konuda e, bilinçlenen farkındalığı, bu konuda yükselen ve bilinçlenen insanlarla ilgili neler yapmak gerekir? E, nasıl destek verebiliriz size konuya? Bununla da ilgili bir e, Bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Öncelikle Change.org'daki Change .org. kampanyadan söz ettim. Evet. İmza atmamış olanlar bizi destekleyebilirler. Kesinlikle. Evet. Sosyal medyadan da Kuzey Ormanları savunmasından bağlantısıyla bir şekilde ulaşabilirler Change.org'a. Tabii, tabii, Sosyal medyada gayet işlevsel bir sitemiz var. Hı hı. Orayı takip edebilirler. Evet. Her cuma forum yapıyoruz. Forumlarımız e, herkese açık. Duyuruyorsunuz Duyuruyoruz bunu. Duyuruyoruz bunu. Evet. Forumlarımıza katılabilirler. Evet. Bu şekilde bir arada olmak, evet. Her zaman çok güzel. Hatta biz farklı projeler de yapıyoruz, bölgeyi geziyoruz, köyleri geziyoruz ve fotoğraflıyoruz. Hı hı. Aslında bizim belgelemek diye de bir çok önemli evet, amaçımız var. Hı hı. Korumak, savunmak, eylemlilik içinde bulunmak, evet. Hı hı. Ama bir de belgelemek amacımız var. Şu anda oradaki bütün yaşam alanlarını. Hı hı. Belgelemeye çalışıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Hı -hı. Peki bir yandan Kuzey Ormanları savunmasında ilgilendiği diğer konular neler? Ee, şimdi biz e, iki tane e, şey, e, su basar ormanının arasındaki e, yaşam e, alanını, yani o yeşil alanı savunmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, evet. O, Tam olarak da bütün mega projelerin ve Karşısında. bütün gözlerin <gülüyor> olduğu bir alan ne yazık ki. Evet. E, bütün kocaman şirketlerin e, orada iş yapmak için böyle beklediği bir yer, yerler. E, i̇ki Subasar Ormanı arasındaki yer. Hı hı. E, o bölgeye hakim olmaya çalışıyoruz. E, bir şekilde. Kaçırmadan. Haber alarak. Evet, olarak. evet. Çok... haber alıp oraya yetişmeye çalışarak kamplar yaparak hı hı. E, kamplarda e, kamplara da çağırabiliriz e, aslında dinleyicileri kesinlikle Çünkü kamplarımız hı, evet. e, hem doğanın içinde e, hem de bizlerle tanışma fırsatı da onlarla tanışma fırsatı hı hı. da bulabileceğimiz eğlendiğimiz e, çok güzel ortamlar Yani aslında. dediğiniz çok önemli gerçekten. Hı -hı. Çünkü e, bunlar her ne kadar e, üzücü meseleler olsa da hani hep böyle bir e, programımızı Hı -hı. umut veren, umut vadeden bir yerden kapatmaya çalışıyoruz Hı -hı. olabildiğince. Hı -hı. ki Gerçekten de öyle hissediyoruz. Hı -hı. E, her ne kadar e, üzgün, e, umutsuzlaştıran meseleler bir yandan. bir yandan. Ama diğer taraftan insan gücü, insan e, birlikteliği, dayanışma. Evet. E, birlikte gülmek, kaka atmak tabii, e, çok tabii. çok değerli evet. şeyler. yani, yani gezinin ruhunu yaşıyoruz kendi aramızda diyebilirim. Hep bir espri vardır. Hı, evet. E, ve, evet. Yani televizyonun başında e, işte haberleri dinlerken sinirlenip kendi kendimize söylenmek yerine onu böyle kesinlikle. bir eğlenmelik, bir direniş içinde yaşamak çok daha sağlıklı geliyor aslında kulağa. Evet kesinlikle. O zaman öyle bir e, çağrı da yap yapmadan bitirmeyelim programımızı. Hı hı. E, Kuzey Ormanları Savunmasın yani birçok oluşum için, birçok inisiyatif için aslında böyle bu geçerli. Hı hı. Sosyal medya kanallarından e, takip edip evet. e, çağrılarınızı kulak verip belki evet. bir kampta e, ateş başında sohbet evet. etme imkanı. Çünkü gerçekten çok daha motive edici ve daha değerli, daha e, dolu şeyler çıkıyor öyle zamanlardan sonra. Öbür evet. türlü çünkü birazcık hani okuyoruz, ediyoruz, tek taraflı sürekli hı hı. bize bir girdi oluyor ama hiçbir şekilde onun paylaşma hali olmuyor. E, Sıkıcı bazen üzüntülü sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyoruz gazeteler televizyonlar vesaire aslında yerinde sayan bir duruma dönüşüyor yerinde sayan bir, durum. ee, evet. bir şey yapmak için gerçekten <gülüyor> bu ruhu e, edinmek. Tatmak çok değerli diye düşünüyorum. Bence de kendi açımdan evet. Evet zaten <gülüyor> burada gülümsemenizi zaten. görüyorum buradan. <gülüyor> kesinlikle e, anlayabiliyorum gerçekten hissenizi. <gülüyor> o zaman e, programımızı kapatmadan önce tekrardan bir e, hatırlatalım. Elif Köklü ile birlikteydik. E, Kuzey Ormanları savunmasından e, Belgrad e, Ormanı'nı katletmesi planlanan <gülüyor> Dekovil Hattı projesinden bahsettik. E, Belgrad Ormanı'nın e, geçmişteki... Ve şu ana kadar maalesef yitirilmiş ekolojik çeşitliliğinden evet. söz ettik. Söz etmeye de devam edeceğiz elimizden geldiğince. Evet sürecimiz devam ediyor. Evet. Hı hı. Hatta bir Şubat'ta ihalenin yapıldığı gün, gün görendeydik hı hı. sabahleyin. Hı hı. Alışık olmadıkları bir durum. Evet. Herkesin. Hı hı. Biz kararlıyız sürecin peşinde dur, olacağız. Kesinlikle. Yani, evet. Gerçekten ee, biz de tüm yüreğimizle yanınızdayız hepinizin. Teşekkürler. Ee, Sevgi dinleyiciler o zaman e, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle Kuzey Ormanları savunmasını takip ediniz. Süreci takip ediniz. Sevgiler, saygılar. Doğumdan Hasada Ekolojik yaşam.